Altyazı <gülüyor> Could Oh, so Örneğinler, dava açmak, hukuksal bir sonuç elde etmek, bir hüküm sağlamak için bir yargı organına başvurma ve yargı organında çözümün hükme bağlanması gereken bir konudur. Davanın açılması birkaç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamaları davanızı bir avukata vekalet vermek suretiyle takip edeceksiniz, alacağınız hukuki yardım sizlere kolaylık sağlayabilir. Bu konuda Diyarbakır Hukuki Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Denli ile kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dava açma süreci nasıldır? Ne gibi hazırlık safaları vardır? Avukat tutmak zorunlu mudur? Bu aşamada hangi kaynakları kullanacağız? Hepsini kendisine soracağız ve o da bize bilgiler verecek. Hoş geldiniz Sayın Denli. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Dava dilekçesinde bulunması gerekenler nelerdir? Bir dilekçe nasıl hazırlanır? Öncelikle... Bizim tavsiyemiz tabi hukuki yardımdan yararlanmanızdır. Ancak eğer hukuki yardımdan yararlanmıyorsanız bir avukat tutmadıysanız dava dilekçesini sizin hazırlamanız gerekmektedir. Dava dilekçesinde olması gereken hususlar öncelikle şunlardır. 1- Davayı hangi mahkemede açıyorsanız hangi ilde açıyorsanız öncelikle o ilin ismini yazmak durumundasınız. Diyelim ki mahkemeyi siz İstanbul'da açıyorsunuz. İstanbul adliyesi ya da İstanbul Çağlayan Adliyesi diye bir giriş yapmak durumundasınız. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yazacağınız bu dilekçede evet. İstanbul Çağlayan Adliyesi diyelim ki aile hukukuyla ilgili bir boşanma davası hı hı. ile ilgili ise İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne hitaben öncelikle yazmanız lazım. Yani üst başlıkta dava dilekçesinin üst başlığında hangi yerde Davayı açtığınız ve hangi mahkemede davayı açtığınızı belirtmeniz lazım. Diyelim ki Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi yazabilirsiniz. Ankara'da davayı açıyorsanız ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görev alanına giren bir konuyla ilgili davayı açıyorsanız bunu belirtmeniz gerekmektedir. Başlığı hallettikten sonra öncelikle davacı yani davayı açan kişi veya kişiler. Diyelim ki davacı Ali Demir. Kendisi Ali Demir bir dilekçe yazdı. Davacı olarak Ali Demir yazması gerekiyor. Hemen yanında TC kimlik numarası ve hemen altta da adresini yazmak durumundadır. Davacı yazdıktan sonra davalı yazıyoruz bu sefer. Peki bir parantez açalım. Neden adres yazıyoruz? Çünkü mahkeme bundan sonraki tebligatları verdiğiniz adreslere göre göndermek durumundadır. Bu kapsamda davacı ve davalı mutlaka adresleri yazılmalıdır. Adresi yazdıktan sonra şunu dile getirmek lazım ya da şunu yazmak lazım. Davanın konusu diyelim ki boşanma davası bu davanın konusu nedir? Bu konusuyla ilgili bizim bilgilendirme yapmamız lazım ve konuyla ilgili beyanda bulunmamız lazım. Diyelim ki boşanma ise boşanma, velayet ise velayet, nafakanın arttırılması ise nafakanın arttırılması veya alacak verecekten kaynaklı bir dava ise onun belirtilmesi lazım. Konuyu belirttikten sonra açıklamalar kısmında yine açıklamalarınızı yapabilirsiniz. Yani davaya konu olan ve sizin talepte bulunduğunuz durumu özetleyecek şekilde açıklamalar yapmanız lazım. Hangi sebeplerle, hangi sayıklarla, hangi temel durumlardan kaynaklı olarak boşanmaya geldiğinizi açıklayabilirsiniz. Açıklama kısmından sonra da yine sonuç ve istem. Yani yukarıda yaptığınız açıklamalar nedeniyle siz dava sonucunda ne istiyorsanız onu belirtmeniz lazım. Yani, yani şunu yazabilirsiniz yukarıda açıkladığımız sebeplerle boşanmamıza karar verilsin ya da alacak verecekten Hı -hı. kaynaklı olarak şu kadar alacağımın davaldan alınarak bana verilmesini talep ediyorum diye Hı -hı. sonuç ve istem ve en sonda davacı isim, soy isim ve imza atmalıdır. Başta olduğu gibi sonda da yine kendisine ait bilgileri imzasını yer vermek durumundadır. Durumundadır aynen öyle. Peki e, bu süreçte bir avukat tutmak zorunlu mudur? Eğer değilse neler önerirsiniz avukat tutmayı düşünmeyen ama böyle bir e, dava açma niyetinde olan kişiler için? Şunu söylemek gerekir ki dava açmak için avukata gitmeniz zorunlu değildir, zorunlu değildir. Böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak bununla beraber Avukata giderseniz avukat size hukuki yardımda bulunursa bu kapsamda sizin yapacağınız işlemler daha sağlıklı yürür ve işi bilenle yola çıkmak her zaman sizi bir adım önde tutar. Bu da sizin davayı kazanmanıza yardımcı olacak bir durumdur. Eğer avukatsız işlem yaparsanız bu kapsamda bazı sürelere bağlı haklar var, hak düşürücü süreler vardır. Bu sürelere uymamaktan dolayı, usulü işlemleri yapmamaktan dolayı davayı kaybedebilir, davanızın düşmesine sebebiyet verebilirsiniz. Bu kapsamda işi iyi bilen, usulü ve esası iyi bilen, hukuku iyi bilen, konuya hakim olan bir avukatı tutmanız sizin daha çok lehinizedir. Peki, ee, dava dilekçesinde... Ne gibi kaynaklar kullanılabilir? Örneğin e, internetten alınan bilgiler yer alabilir mi? E, neler kullanabiliyoruz? Tabi dava dilekçesinde kullanacağımız hususlar asıl olarak temel olarak kanunlara dayanmalıdır. Kanunlarla beraber e, emsal yargıtay kararlarına Hı -hı. bağlı bulunmalıdır. Bununla beraber yine bir hukukçunun yardımından eğer faydalanıyorsanız bu konuda çok fazla belki düşünmenize de gerek yok. Çünkü hukukçu gerekli kaynağı zaten kendisi bilmektedir ve sizin en büyük kaynağınız tuttuğunuz avukat olacaktır. Ama bununla beraber internetten sayın dinleyicilerimiz bir araştırma yapıp interneti kaynak kullanabilir mi derseniz hı hı. bana evet interneti kaynak kullanabilir. Ancak internet çok sağlıklı verilerle dolu bir yer bir alan değildir. Hı hı. İnternet size bilgiyi verebilir ama bilgiyi nasıl kullanacağınızı veremez. Evet, ya da i̇nternet, bilginin doğruluğu da. Kesinlikle kesinliği. bazı sitelerde yer hı hı. alan hususlar size yanlış olarak iletilmiş olabilir. Bu kapsamda bizim tavsiyemiz internet kaynağından ziyade bir hukukçu yardımına başvurulması gerektiği ve internete çok da güvenilmemesi gerektiği. Ancak bununla beraber çok basit dilekçeler ve benzeri durumlar için tabii ki internette sağlıklı ve iyi veriler bulunmaktadır. Bu kapsamda avukatlar da bazen internetten yararlanmaktır. Ancak bizim sayın dinleyicilerimize tavsiyemiz bir hukukçunun yardımından faydalansınlar. Bu kapsamda hak ve menfaatlerini bu şekilde daha iyi koruy. Evet. Bir de genel olarak bu dava sürecini özetleyebilir misiniz? Öncelikle şunu söylememiz lazım. Dava dilekçesini biz hazırlarken dediğimiz gibi hangi yerde hazırladığımızı belirtmemiz lazımdı en başta. Bir kere doğru yerde davayı açtığımızı bilmeliyiz. Yani eğer dava Diyarbakır'da açılması gerekiyorken biz Iğdır'da, İzmir'de, İstanbul'da açıyorsak bir kere yanlış yola girdiğimizi kabul etmemiz lazım. Bununla beraber doğru yerde yani boşanma davasını siz tüketici mahkemesinde açamazsınız. Evet aile mahkemesini açmanız lazım. Bu tür benzeri yanlışlıkları yapmadığı sürece kişilerin zaman kaybı olmaz. Çünkü bu tür yanlışlıklar size zaman kaybına neden olur ve davanızın reddedilmesine sebebiyet verebilir. Bununla beraber dava süreci dava delikçesini verdikten sonra tensip zaptı hazırlanır. Tensip zaptıyla beraber duruşma günü verilir. Bu duruşmada size tanıklarınız varsa tanıklarınız dinlenir. Tanıklarınızın dinlenmesi için size süre verilebilir ve birinci duruşmadan sonra ikinci duruşmaya geçerken yine bilirkişiye dost Gönderilebilir ya da bir keşif yapılabilir bilir kişiye verildikten sonra ya da keşif yapıldıktan sonra artık mahkemenin bir kanısı olur bir düşüncesi olur ve mahkeme artık dava ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olmuş olur mahkeme bir karar verir ama bu karar da kesin bir karar değildir isnafa açık bir karardır diyelim ki mahkeme yerel mahkeme İstanbul Çağlayan adliyesinde iki aile mahkemesine bir karar çıktı bu kararı da siz İstinaf edebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz. Eğer itiraz eder ve itiraz sürecini tamamlarsanız dava kesinleşirse artık diyelim ki bütün itirazlarınıza rağmen eğer itirazlarınız yerinde görülmez ise artık davanız kesinleşir. Dava süreci bu şekilde işler ancak dava sürecinin daha fazla uzamaması için Dosyanın, davanın yanlış yerde açılmaması gerekmektedir. Doğru ilde açılması gerekir ve doğru mahkemede açılması gerekir. Bu hususta davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için gözetilebilecek bir husustur. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Diyarbakır Hukuki Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Denli konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, günaydın Türkiye'de müzik zamanı. Şimdi Zeki Müren karşınızda. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar diyecek sanatçı. Müziğimizin ardından günün hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Haykırsam Belki duyulur Sesim Ben yalnızım Ben yalnızım Yalnızım Kaderim bu Böyle yazılmış Yazım Hiç kimsenin Aşkındayım Oktur göz. Yalnızlık şarkısı çağır sazım, ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. kalbe girdimse kaldı isim Tatmadım zevk kalmadı dünyada Hangi kalbe girdimse kaldı isim Taşa geçer kendime geçmez ben yalnızım ben yalnızım yalnızım kaderim bu böyle yalnızım. halalar sazım ben yalnızım ben yalnızım yalnızım yalnızım yalnızım yalnızım köşemizde bugün artık bardak olmayı bırak ve göl olmaya çalış adlı hikayemiz var. Bu bir usta çırak öyküsüdür. Yaşlı bir Hint usta çırağının sürekli her şeyden şikayet etmesinden bıkmıştır. Bir gün çırağını tuz almaya gönderir. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı usta ona bir avuç tuzu... ...bir bardak suya atıp içmesini söyler. Çırak, yaşlı adamın söylediğini yapar ama... ...içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlar. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle... ...acı diye cevap verir. Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tutar... ...ve dışarı çıkarır. Az ilerideki gölün kıyısına götürür... ...ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp... ...gölden su içmesini söyler. Söylenemi yapan çırak... ...ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken... Usta aynı soruyu tekrar sorar. Tadı nasıldı? Ferahlatıcı diye cevap verir genç çırak. Peki tuzun tadını aldın mı diye sorar yaşlı adam. Hayır diye cevaplar bu soruyu çırağın. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturur ve şöyle der. Yaşamdaki acılar da tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Acının miktarı hep aynıdır. Ancak bu acının şiddeti neyin içine konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman gereken tek şey Acı verenle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak ve göl olmaya çalış. <Gülüyor> İçin saying aşkla sevgiye yer yok benim dünyamda bir aşkla sevgiye yer İzlediğiniz için ettin kayadan bir dünya yarattım ikimiz için şarkısı sizlerleydi. Sevgili dinleyenler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı hazırlayan Dilek Baş, teknik yapımda Mahmut Bayhan ve sunan Bülbül Bezirgen. Günaydın Türkiye'de keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz.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 Günaydın Türkiye! Türkiye.